Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz münafıklarla müminlerin özellikleri muhtemelenler. Kone kerimde şu ayet-i kerime var bununla ilgili olarak münafık sözlük olarak iki yüzlü anlamına geliyor. Onların içi başka bir şey başkadır. Ve bunlar yarın mahşerde ve cehennemde en azabın dehşeti olacaktır. Bugün inşallah okuyacağım ayet-i kerime Tevbe suayet 60'iden başlayayım inşallah. Gülüyor Mevlamız. El-i vel münafık Münafık erkekler ve münafık kadınlar meclab yürüyor. buna tabii çok özelliği var. Yani bir bugün ancak bunu için işaret edebiliyor. Nedir bunlar? Bağlum bin bağı. Bazı bazı izinde. Yine yani bunlar her biri anne biri birinin yolunda. İzindedirler. Peygamberimizin zamanında da münafık vardı muhteremler. Asıl saati münafık vardı. Her dönemde, her zaman bunlar olurlar. Münafık olurlar. Yalnız Mekke-i Mükerreme devrinde münafık yoktu. Neden? Çünkü münafık demek ikiyüzü anlamına geliyor. İşi inanmadığı halde, işi kafir olduğu halde, çıkarı uğruna, işte çevrenin etkisiyle öyle Müslüman görünür. Mekke mükerreme döneminde bu ihtiyaç yoktu münafıklara. Nasıl ki bir kuş türü mesela güvercin. Bundan 2000 yıl önce o güvercin türleri aynı şekilde çıkardıkları gibi, aynı yuvalarda gibi bugün de aynı işi yapıyorlar yani. Aradan binler yıl geçsin. Demek ki bir güvercin türü, bir kuş türü nerede yaşıyorsa, nasıl yapıyorsa nasıl ötüyorsa aynı şeyi devam ediyor. Münafıklar da ister azı sadık olsun, ister bugün gün olsun, ister geceti olsun. Onların da izleri yolları aynıdır. Peki ne abi münafıklar? Ne bunların özellikleri? Ye'muru ne bilmûne kere. Ne yapıyorlar? Bunlar münkeri emrederler. Münkeri Allah'ın ceneşanü, ne kadar yasakladığı haramları varsa, kötülükler varsa, münafıklar hep bunları tavsiye ederler, teşvik ederler, yapma insanları bunu hatta zorla alırlar, ya dönemlerde. Münafıklar tabi ancak bunları günün tanır münafıkları. Öyle şekit da bunlar. Namaz da kılabilirler, hanımları ötüyü olabilir, ama inançları yoktur. Allah inanmazdır cihalü Bunlar mahşer inanmazlar bunlar. Bu ne yapıyorlar? He bunlara kötülük ederler. Ne derler mesela? Günümüzde çok konuşan sözler, Afkânî sözleri. Aşağı gidiyor hemen derler. Uçacaksın derler. Şu bu derler. Yani insanları Allah yolundan engellemeye çalışıyorlar muhteremler. Değil genç kız. Tam mestürü olmuş. İlahi tam itaat etmiş. Münafıkı bunu hazmedemezler. Sindiremez işlerini. Kızım ne bu? Daha gençsin daha. Derler. Halbuki ne zaman örtünecek Yaşlı mı örtülenecek? Hayır, onun örtülmesi gereken yani bunun gibi mesela bir kız evlenecek ya erkek evlenecek ama İslam'a uygun bir şey yapmak istiyor. Yani besmeğiyle başlayıp, besmeğiyle bitirmek istiyor bu kişi. Ne anlamak öyle besmeğiyle? Allah'ın ismiyle. O anlamak yok derinden. Bismillah derken Allah'ın Celle ismiyle. Allah adına Rüşşap anlamına geliyor. Bir genç erkek olsun tabi, kız olsun. Bir evlenme tabi sözden başlıyor, Rüşşan'ı derken devam ediyor. Bunun tabi besme başlayıp, besme devamı etmesi gerekiyor bunun. Eder münafıklar, aman ne yapıyorsun münafıklar? Evden cenazı mı çıkıyor derler? Ne olacakmış? Illaki haram işlenecek muhtemelen. İslam çiğnenecek. Kur'an çiğnenecek onlara göre. Onlara bu sıkar bu. İşte tabi bunun gibi. Örneğin çok bunun. işte öyle bulabilirsiniz bunlara. Allah-u Teala buyuruyor. <gülüyor> Münafıklar hep münkirem ederler. Ne kadar günah bir şey varsa, kötülük varsa onu em ederler, ona teşvik ederler, onu tavsiye ederler. Ve yenhevne anil ma'rufi ve bunlar insanları ma'ruftan da engelleme çalışırlar ne ederler. Ma'ruftan. Namaz kalacak daha kızım daha sen gençleme Daha çocuksun be. Bunun gibi yani namazı çalışırlar, çalışıyorlar. oruç engellemene çalışırlar, Haçta engellemene çalışıyorlar. Bir insanın İslam yaşantısından geri dönmeye çalışırlar bunlar. İşte münafıkların özelliğinin en başta gelen bu durumdur. Münafıklar kesinlikle hakkı tavsiye etmezler. Mutlaka kötülüğü tavsiye ederler, ilten engelleme çalışırlar. Ve ya ne eydiyehüm mehla buyuruyor. Ellerinde kavz ederler. Sıkı sıkı yürümel Allah yolunda ecalü, din yolunda fîsebille bir şey veremezler. E, nefisleri istediği yerlerde Ellerini açarlar. Haramda, şunda, bunda aşağı ellerini o zamanlar. Ama Allah yolunda, din yoluna gelince, bunda bir gösteriş, meşteriş olmayınca ellerini kapsedirler. Ellerini sık yumarlar. Yani bunlar Allah yolunda, din yolunda çok cimri olurlar. Neden versin? inanmıyor ki ödül, ödül alacağına. Nesullah'e bunlar Allah'ı unuttular. Allah'tan kopuk. Allah'ı unutanlar. Yani bir Rabbimiz var. O yaratı maliki odur. Şu başı boş mu azı Allah aşkına ne Şu alem başı boş muhterem de. Bir tek insanın yaşaması şansa şeye terk edilebilir mi insanın yaşaması? Şu kadar hücre var. Otur türlü hücre Hücrede insanda. Hücre de frat hücreler. Hücrelerin yaratılması, onlara hayat verilmesi, hücrelerin bedenine göndendirilmesi, alınan gıda kana çekiliyor. Hücreye dönüşüyor. Bu gıdanın türüne göre bu hücre ne olacak? Göze mi edecek, kulağa mı edecek, öbreğe mi edecek, nereye edecekse Oraya yönlendiriyor muhtemelenler. İnsanın şu çalışma sistemi, sinirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, ülkene çalışıyor. Bu sistemleri kuran, bak, burundan başlıyor solunum sistemi. bak. Gırtlağa gidiyor, biraz borsana gidiyor, avcıya gidecek. Havada karışık gazlar olduğu halde ve bu karışık sulmuyor, hepsi akciye gidiyorlar, karışık olarak ayrılmıyorlar. Ama akciğerde ne yapıyorlar? Al diyorlar bak, hemen tahliye ediyor bunu. Karnosun gazını bırakıp oksijoda mutlaka bunu bütün bedeni yayıyorlar Yani bir tek insanın bedensel yapısının çalışma sistemi için Allah'ın var olması gerekiyor bunu. İnsan yaradılmış topraktan. İnsanın yaşaması için gereken koşullar, şartlar. Hava tabakası lazım yaşamak insanın böyle. O güçlerin lazım. Terimler. Yağmur lazım, su lazım, su lazım, bitki lazım. Böylece. Bir tek yaşaması için Allah'ın varlığı şart olması lazım. Ya şu alemler, şu düzenle baktığınız değil mi ya? Ne kadar sistemimiz varsa bedenimizde uyumak galaksiler var. Her sistem hücre oluştuğu gibi... ...yıldızı oluşuyorlar bütün kardeşler muhtemelenler. Yıldızları da yaratan... ...yörüngesi oturtan... ...onları tedbir tasarruf eden mühtemelenler. Ama Allah talep yürüyor... ...Nesullâhe... ...Münafıklar... ...Allah unuttular. Yani gafletteler, gaflette. Tabi Allah unutunca... ...ne oluyor bunlar başı baş kalıyor. Freni patlayan araba gibi. Hız arabe giderken yine patlamış onları buna beziyor. Fenisiyevhim Allah da onlara unutma muamelesi yapar. Onlar Allah'ı unuttular. Altan gafiller. Allah'ın hizmiye müteahhit etmezler. Allah da onları unutmuş gibi onlara bile etmiyor. İnne münafıkıne humul fasikun. İşte münafıklar kesin olarak onların fasıklardır. Fasık gayet hatıra aşırı azgınlar fıskı fücurda bunlar. Münafıkların daha çok sıfatı var muhteşemler hadis-i konu kerimde. Tabii bunu saymayacağım. Çünkü bir de bunun karşılığında var. Onu geçeyim inşallah. Yanlışlıkla burada münafıkların sonucu ne olacak? Ona bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> kadar inanmasalar da inkar etseler de gafil olsalar da Allah'ın koyduğu düzen var, kural var, kanunlar var. Bunlar yürürlükten muhtemel. Yürüyor da böyle. Yani. Onlar da yaşlanacak, onlar da hastalanacak, onlar da ölecekler, onlar da mezarı toprağa kara toprağa girecekler. Allah'ın Karim var. Bunu değiştirmiyor. Ne olacak bundan sonuçlar? Melah biliyor. Ve adallah münafikine <Sessizlik> ve münafikatine. Allah Azze Bunların erkeklerine, kadınların münafıkların, Allah bunlara vaat ediyor. İlahi vahd bunlara karşı. Daha vel küfare ve bütün kafirlere Allah vaat ediyor neyi? Nâre cehennem, cehennem ateşini. Yani nevzüb-ülâhü onları bekleyen sonuç cehennem ateşi Allah bunu vaat ediyor. Allah'ın vaat gelir mi? Evet gelir mutlaka. İnsanlar vaat ederler. Yani söz verirler. İnsan anlaşma yapmalı insanlar. Ama öyle bir araya engel girer ki kişi ne yapar? Kim olsun olsun işte kusura bakma şu araya engel girdi der. Ama Allah'ın vaadi bir an ertelme Bunların demek ki ate bekleyen sonuçta nedir? Cehennem ateşi. Halidine fiha hem de bunlar cehennemde ebedi kalıcı olacaklar. On sene, yüz sene, bin sene değil mi? Allah'a Ebedi sonu olmayan. Ümitsiz bir azap. Umut yok artık. Ümit tükelmiş bunlara. ...hi hasbühüm... ...Allah'a Allah. ...hi o cehennem ateşi nedir? Hasbühüm onlara yeter işte. Yani... ...acaba... ...neden dünya buna başlayan felaket gelmiyor? Tabi İslam'a saldırıyorlar... ...yabazirler, gerici derler... ...şunu bunu yaparlar... ...çağdaş olurlar... ...e biz de Müslümanız derler onlara gelince... ...biz kafir miyiz derler tabi... ...her şey yaparlar... Ama İslam'ın düşmanıdırlar bunlar. Niye dünyada başına bela gelmiyor? Rabbim buyuruyor. Hiye hasbühüm o cehennem onlara yeter Mevlam. Başka adama gerek yok. Mudur? Hem de ebedi adam. Yani sonucu olmayan, olmayan bir azam. Olmayan bir azap Bilecekler. Hatta ceminin en aşağı tabakasına... es semin başka bir yere geliyor... Cehennemde en aşağı tabakası, en kızgın yeri onların mahalle olacaktır. Cehennem Allah korusun. Daha girerken tabi yüzleri yanacak, derileri dökülecek muhtelendir. alevleri bunlara saldıracak. Cehenneme girecekler. Bir de bu münafıkların oradaki azabı ruhsa olarak da iyi olacak. Neden bunlar İslam'ı bildikleri halde akrabasından, komşusundan, yakından İslam içinde gördüğü halde elinde imkan varken İslam yaşamadığı için, yaşamadığı için bunlar pişmanlığı iki olacak bunlarda. Ah vah böyle çıldıracaklar bunlar. Ama bir çare var mı? Yok böyle. Oğlum cehennem ateşten başka cehennemde ne kadar korkunç şey varsa hep cehennemde Cehennem köpekleri var. Develer gibi cehennem köpekleri var. Bunlara saldıracaklar. O köpekler bir gazay bileyecek köpeklere bunları görünce bunlara saldıracaklar. Bunu Bunlar, Allah bunları nasıl pişirecekler bunları, bunları. Yılanlar gelecek. Yani bunlara sürekli asa Hatta bunlar bir ara bakacaklar ki sanki cehennem kapısı açılmış müminler çıkıyor cihazını çekenler. E, bir de çıkar diyecekler. Bakacaklar kimse görmüyor bunları. Öyle tanıcılar bunlar. Bir de çıkar diyecekler. Tabii aşağı tabakadan bunlar ateşte dağlar var, dereler var, tepeler var. Bunları böyle aşağı, aşağı, aşağı, aşağı, uğraşır, uğraşır, uğraşır, uğraş, Tam cehennem kapına geçecekler ki artık çıkacağız ümidine kavuştuğunda tekrar bunu cehennem çekecek. Der. Nasıl yer çekimi çekiyor insanlar? Der. O cehennem tekrar çekecek. Eskiyeler ne yapıyorlar? Işte. Yine yanacak, yanacaklar. Belki yüz yıllar sonra yine ümidine doğacak. Ve şimdi çıkarız diye yine tırmanış emek yere uzun emek yana yana yana yana yana kapak şaktar yine ben o biliyor üüdü fiha tekrar onun yerim çekecek olacaklar böyle veli anehumullah ve Allah bunlara lanet dedi. Onlar lanet edene Allah korusun. Ve lehüm onlar için vardır azabım mukim Azaf vardır, müküyüm azaf vardır. İkame. Azapları hiç hafiflemeden azaflar bunlar Nezih-i Teala. Bunlar münafıkların özelliklerinin ancak bir kısmı tabi bunlar. Değerler. Şimdi gelelim inşallah müminlerin özelliklerine. Bu da hemen Kur'an-ı Kerim'de ve sayfasına Tevbe Suresi'nde. Ayet yetmiş de geliyor ver ver müminune ver mimina mümin erkekler ve mümine kadınlar şimdi mümin amene yü'mini fiilinden geliyor. i̇sm olarak burada geliyor. İman edici anlamına geliyor. İman edici. Yani imanın şartlarına tam inanan, kalbe bunları kabullenen, dille de bunu ikrar eden kişiler, inşallah bir insan bu iman ile yaşayıp iman ile arta elhamdülillah Bundan tabi sonu rahat ol muhtemelidir. Bunun için Peygamber'in hadisleri aklama şu anda adı cemaatimiz. Yani gerçekten hadislerin yeri gelince anlamında açıklık kavuşuyor. Peygamber şükür Aleyhisselam hadretleri. E dünya mü mümini. Adınız. Dünya müminlerin zindanı. Birimimin mümin dünyada, devletin başkanında olsa, dünyanın en zenginde olsa, yine dünyanın zindanı. Neden? Cenneteki makamına oran muhteremdir. Ve cennetül kafiri, dünya kafirlerinin cenneti. Bir kafir, bir münafık dünyada, Zina da yaşasa bile onun için diyeceğimiz cennet eden Cehenneme bakarak mutluluk bakar, alacağız. Yani gerçekten azı camatımız. Yani insan denen varlık bilmiyor ama insan nasıl kafir olabiliyor mutlular da? İnsanın neyi var insana ki? İnsan neye güveniyor mutlular? Hmm. Bırakam çevreyi yani malı mülkü yetkiyi bırakam bırakamıyorlar belirce. Tevfik bedene bakalım. Bedeni bakalım. Şübeden bizim mi? Bizim elimi ya demedi mi şübeden? Öyle kişi var ki gözün rengini beğenmiyor. Ben şu rengi gözü beğeniyorum diyor. Seninki öyle değil ama senik öyle olmamış bak. İnsan denen varlık bak muhteremdir. Bir te gözünün, kaşının, saç rengi insan kendi belirleyemiyor. Yarışa kişinin var. Efendim ben de uzun boyunu severim diyor. Kendini çok kısa mesela. Öbürü şunu severim diyor. Sen uzat boyunu. Unutmayın muhtemelen bak. Tıp, bu kadar gelişen tıp. Bu boyun çare bulamayın muhtemelen bak. Bulamayın muhtemelen. Yani boyun uzaması, kısalması, bir gözünün kaşının rengi. Organların şekilleri, Şu bedenin yaratılışı ve şu bedenin çalışma sistemi elimizde mi ya? İnsan şübhede ne karışamıyor insan ya? Bakın şu aleme bakın ya. Allah Rabbül alemi muhtemelen herhalde Allah Rabbül alemi muhtemelen herhalde ya? Bu kadar gökler, melekut alemi, sidre müntiha, cenneter alemi, lerzuh alemi, ruhlar alemi, nice alemler var bilemiyor sevgiler. Alemler abi bu kadar. Allah hepsi alem, Rabbül meylem İşte Eğlen bir yürüyor. Vel mü'minune vel mü'minatü. Mü'min erkekler ve mü'mine kadınlar. işte inananlar bu şekilde. Böyle. Yani nefsini bilenler Rabbini bilenler. Acizini bilenler. İnanadığımız gibi bir varlık kız. ne olacak? Var mı yok. sen yok. Vallahul <gülüyor> evliya Müminler de birbirinin velisi dostu müminler. Bak, birbirinin velileri. Nedir veli? Bir kimsenin işi birisine teslim edilir. Onu velayetini kabul eder. Onu hiç ilgilenir Müminler de birbirinin önce velisi bakın velisi. Efendim arkasından konuşanı engeller abi ama sakın hayır. Yanlış yeri öyle değildir böyle. Ortak olmaz. Oturmuşlar Bir mümin karışımızı, erkeği kadını aline konuşu güve yapılıyor. Bunu diyen mümin ne yapacak? Onun velisi ya. Ona sahip çıkacak. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Yanlış konuşuyorsunuz. Böyle bir şey yapılmaz hiçbir hayat. Onun sahip çıkacak, malına sahip çıkacak. Onun dünya haritlerine sahip çıkacak müminler. Birbirlerle hakikaten Allah'a Müminler verecek. Sonra mümin kardeşliği nesep kardeşinden çok ama çok daha üstünde mümin kardeşliği. En üstünde e, bir insan nesep en kardeşliği Allah korusun ama cennete gidebilir. Yolu orada ayrılabilir. Ama mümin kardeşliği bir insan nedir? Elhamdülillah cennet aleminde ebediyen genel arkadaşı kardeşlerim. Böyle. Devam edecek kardeş. Peki ne yaparlar müminler birbirlere karşı şimdi? birbirisini filisiyle birbirlerim böyle. İyiliğin istemesi gerekiyor. Ye'mrûne bil bundan Bunlar birbirine ma'rufu emrederler. Birbirlerine. Aman bak namazın geçken olmasın. Kimin ne yapıyor? işte kızım ben namaza gidiyorum sen şu iş yap. Oğlum mu? Olmaz mı? Bak. Birbirlerine mağrufu em ederler, tavsiye ederler, teşvik ederler Birbirlerine. işte ben camiye gidiyorum. Gelip beraber gidelim. Böylece. Bak ben namaz kılıyorum. Bir namaz beraber kalalım Şöyle yapalım, böyle yapalım. Birbirlerine bunlar sürekli Allah'ın emirlerini söyler, hatırlatır ve teşvik ederler. Bunu yaparken de gerçekçi olarak öyle kalp kırıcı olmadan acıyarak merhamet duygusuyla bunun yapılması gereken Acıma da gerek. Neden? Çünkü mümin demek Allah'a inanıyor. Mümin ağırtıya inanıyor. Mümin mahşedeki mahkeme gibi inanıyor. Mümin cennet yerim inanıyor. Bir mümin kardeşi namaz kılmasa ne olacak? Ya e Allah'a bakın girecek mi? Orada ebedi kalmasa bile günah kadar yanacak orada. Bunun şunun acımı hissini duyar. Söylemesi gerekiyor. Yani kere. Ve bunlar mülker ne ederler? Mülkerden de ne eder birbirlerine? Aman karışım sakın al bak değil mi? Aman bak. Ağzına şu sigarayı bile koyamalar böyle. Çünkü her kötülük oradan başlar böyle. Çocuk sigaradan başlar böyle. Çocuk sigaraya gibi mı? ilk baştan hoşuna gider. Onun dumanında bir şey arar çocuk. Neden? Yağlanın işi boş muhtemelen der. Yağlanın gönülleri boş inançları ya zayıf, bunu haberiş genç genişliğinden Boş çocuklar böylece. Çocuk ne yapıyor? içindeki inanç boş dolması için çocuk bir şey arıyor. Yani bir tatminsizlik var. Tatminsizlik var böyle. Gönülü boş. Ne yapıyor zavallılar? Haberin serseği gibi böyle. böyle. O bir duruma gelmişler. Ne yapıyor zavallı? Bak istiğveren bakıyor da bunu içsem diyor, belki bir tatmin olacağım diyor. Her önce kaçak maçak derken şöyle böyle, dumanın numarına biraz hokşaneye gidiyor böyle. Ama tabi sonra tatmin yetmiyor ki hatırında. Daha kuvveti gerekiyor. Biraya geçiyor. O da yetmiyor. Artık öyle geçiyor da yetmiyor. Hapçı oluyor, kinereci oluyor, şuncu oluyor, bucu oluyor, oluyor, oluyor muhteremler. E Allah'a korusun, tabi genç koronu artık otakla sürüklen demeyi, Evineden yazık muhteremler. Ailesinin yazık, kendi sağlığına yazık, vatandan yazık muhteremler. O vatanın geleceği tehlikeli oluyor bu yüzden Çünkü vatan fertlerine oluştur. Fertler çürdü mü, ahlakın çöktü mü, vatan çöker muhteremler. Yani gibi bina, eğer ki çürük temele kuruldu mu, yani tabii çöktü mü mecburdur. Bunun Bu işini gerekiyor az önce cemaatimiz? Demek ki Nehi anil münker diye bunu işte böyle. Yani kötülüğü yangın küçükken çabuk önlenir yangın muhteremdir. Ama yangın büyüdü mü ondan sonra zor mu e Ne yapıyor bazı Müslüman kardeşlerimizde, bak filan kızı şöyle geziyor, böyle geziyor, şöyle bir yapıyormuş. Bak oğlu şöyle haf kullanışını kullanıyormuş. Ama komşun oğlumunu yaparsa yarın seni oğlumu yapabilir muhterem. Onunla görüşmeye gireceğiz mahdefiz. Bu iş inşallah bunlara elden gel, gelden gele kadar önlemek çalışmamız gerekiyor. Bu nedir? Gerçek imanın, mü, gerçek müminlerin bakınız birinci özelliği de bu. Muhteremler. Bu hadi göre. Bu hadi göre muhteremler. Demek ki gerçek mümin erkeklerin Gerçek mümine kadınların en başta gelen birinci özelliği bu. Birbirinin velisi, dostu, yardımcısı, sevgilisi birbirinden böyle. Birbirini severler. Birbirlerini hayırlara teşvik, kötülükten engelleme çalışıyorlar. Yani susmazlar müminler. Daha bunu yaparken de kırıcı olmayarak, yapıcı olarak bu yaparlar. Ve yukimune salate e bunlar namazlarında dosdoğru güzel kılarlar. Allah afferya. Aman kılarlar. Bir insan efendim işte benim inancım kuvvetli. Ben şöyle Müslümanım. Bu gibi iddiada bulunsa aman namaz kılmıyorsa iddiaları çürük boş, koftu muhteremdir. Kof. Hem inan Allah Celle Cale'lüğü Allah birdir Celle'lüğü. Allah Rabbül Alemindir. Bakın kelime önemli muhteremdir. Kur'an böyle başlıyor. Allah Rabbül var. Alemi. Ne kadar alem varsa, madde madde ötesi, melekler, ruhlar, insanlar, hayvanlar, ne alem varsa, hepsinin Rabbi Allah Celaluhu. Hepsini yaratan, hepsini gören, hepsini yöneten, her şey gücü yeten, alakülü Şeyh Kadir, velhamdülü. E bir mümin Allah'a inandıktan sonra e Allah emrini yapmamak yani hem de günde her gün tam beş kere Allah'a isyan etmek artık mümine yakışmaz bir şey. Ne demek ya? Yani? Namazı Allah emrediyor. O Yüce Mevla emrediyor. Kim elâ bir kül dediğim her şey oluyor. Kül fevkül oluyor. Anında oluyor kardeşe. Alemde yok olur var olur bir anda. Allah aziz diyor muhtemelen kardeşe. Gerçekten bir vakit namazı kılmamak kasten yani koruklu bir cinayet. oldu Allah emri cilalim ediyor. Hem de bu namazın da bir de güzel kılması da gerekiyor. Öyle baştan sağma değil. Araya sıkıştıvereyim. Acayip dediğim değil Şöyle özene, özene. Şimdi öyle kişileri görüyoruz muhteremler. Adam çalışıyor, bir şey yapıyor mesela. Sonra oturuyor, bakıyor. Çıkarıp bakıyorum, Çıkarı sigara adına koyuyor. Çakmağa çakıyor. Oturuştu, işte bir keyifli bir çirke çekiyor, sigara bak muhteremler. Mübarek insan bak, değil mi ya? O sigarayı hemen iç vermeye, patır patır çekmesin şey. Işte. Oturuyorsun, onu şey kefle, yavahı çekiyorsun böyle işte. şey. Namaza gelince, namazı hem yani patır götür, olur mu? Olmaması gerek. Nedir namaz? Kul Allah huzurunda Cenab-ı Hak. Ne demek muhtemelen ya? Miraç ve namaz. Kul Allah huzurunda. Allah kulağını diye mi Mevla. <gülüyor> Allah kulunu davet ediyor. Kulun namaza koş gel. kulunu felah namazda. Kurtuluş namazda. Bunu Allah emrediyor. Allah emrediyor. Bir arkadaşın bizi davet etse ne yapıyoruz değil mi? İşimiz sıkı da olsa, dar da olsa, rahatsız da olsa, aman gücenmesin diye oraya gitmeye çalışıyordu da. Hele yazın, yaz sezonunda beş yerden daveteye gelecek kişi ya. Arabası da yok. Havada sıcak. Havada sıcak. Beş yerden daveteye gelmiş. Hepsine beş hediye de lazım istedik. Bedava da değil bunlar. Neyse gerekiyor. Hele ay sonuysa işi işte parası da maddi durumunda sıkışmış biraz. Hava sıcak. Arabası yok. Ne yapacak? E gitmezsem gücenirin de hafıklarında. Yani beş yere de Artık koşuşturuyor oraya oraya oraya. Beşe ki namaza koşsan beşe ki namaza ya o da ne var. Allah dağa diyor bu tarafa. Yüzü 메라 dağa diyor diye ben. Merdan kulun diyor. Kul öyle mi taraflar. Ve yüzücü ne zekate ve mümin kadın erkekler ne yaparlar? Bunların malının zekatını da verirler. Velâ Bunların malın zekatını da verirler. Namaz, zekat. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde bunlara beraber geliyor bunlar. Namaz zekat. Namaz nedir? Namaz bedensel ibadet. Zekat, maddi mali ibadet. Öyle kişi var ki parası hesabı bilmez. Bu kadar muazzam parası, serveti vardır kişinin. Ama kalk sabahımızda kıl denmeye bile ona da. Batı şah da olsa, zengin de olsa, makam ne olsa olsun, benim onda da emrediyor ama. Kalkın o zamanı kıl. Ya Rabbi kılmayım da buraya bir fide para vereyim ben. Oluyor mu? Olmuyor. Yani. Bir insan her vakit namazına bir çuva altın versin, veki tutsun, kendi kalkacak, abisini alacak, kibre yönelecek, elini bağlayacak, burnu bükecek, Rabbim Allah diye Allah'a göre diyecek, Allah yönececek bu bu şart mutlender. İnsana bu ihtiyacı var ama mutlender, var mutlender. Allah korusun bir kişi birkaç vakit namazın hele bir kılmasın, akıb o kişi mi değişmiyor kişi de bir gaflet böyle. Dinde bir duyasızlık, imanın tadı gider. Kişi bir gaflet başlar. İşte insanın en azından günde beş defa namazı durması gerekiyor ki ancak kişi kendi özelliğini koruyabilsin. Hele günümüzde muhtemelinde, hele şu çağımıza, günümüzde, şu ortamda hele, hele bu ortamda yani namaz için şu anda bir can simidi muhteremdir. Tabii çevre buna göre muhteremdir. Günahlar, her tarzlar Her tarz müzikler, şunlar, bunlar, açığı saç, her şeye var ortam tabii. Hep boş konuşmalar. Filanın efendim, maçının puanları, şunları, bunları. Hep boş boş konuşmalar. Hadi cemaatimiz insanın kabri gördüğü zaman o kişiye filan takımını, puanını sormayacaklar mı? Sormayacaklar. Hangi takım kaç kurallığını sormayacaklar. Dilecekler, men rabbike rabbin kim? Ya. ya dinin ne? Yaşadın mı dinini? Peygamberin kim? İş orada düğümden yok. İnsan kabre girdi mi? Kim olsa olsun. Ne kadar görkemli, gösterişi bir şey yapsalar da hepsi orada kalır. Yine kişi son toprağa giriyor. Toprak altında kişi yatıyor tek başına kalıyor. Amelde kalıyor kişilerde yine. Şimdi namaz bedensel ibadet. Ne kadar kişi ile açık olsa, cömert olsa, çok helal de yapsam, namaz kılmasa yine kişi gerçek mümin olamıyor muhtemelenler. İmanı gelişemiyor. Gönlün, açlı açılamıyor ki Ondan sonra ikincisi de mali ibadet. Bu da nedir? Zekat. Zekat. Zekat. Şimdi kişiye öyle bir düşünce şeytan verir ki e bu parayı sen kazandın. E bu senin hakkın bu. Nasıl ya bunu fakirlere verirsin? Halil ki muhteremler kazanma için gereken, koşulu veren yine Mevlamı muhtemelen. Mevlamı muhtemelen. Sonra zekata var? Yüzde iki buçuğu aslında Allah'a veriliyor. Yüzde evet. dostan yedi buçuğu kişiye kalıyor muhtemelen. Bu Allah-u Teala veriliyor. Allah-u Teala veriliyor ama allah Teala bunu orada biriktirip yine kullanabilecek mahşerde muhtemelen. Mesela bir genç çocuk bir yere çalışmaya gider. Ona işte patronu bir hafta bir şey verir. Çocuk gelir aldığı paranın bir kısmını annesine verir. Al anne bunu der. Annesi ne yapar? O için parasını birisi saklar. Annesi bununla zorlar bunu. Yavrum bak çok harcama. Bana biraz daha ver yavrum. Biraz daha ver der. Annesi o parasını biraz daha alman çalıştır. Ailesinin parasını toplar, saklar. Yine buna bir şey alır Alırız böyle bir şey. Bakın o güzel Mevlamı muhtemelenler. Can kurban olsun bize Mevlamı muhtemelenler. O da Mevlamız yapıyor. Mevlamız bizden dünyada istiyor. Bakınız. Kulun burada kalacak onlar. Helal olacak bunlar burada. Kulun bana verir Mevlamı. Yüzde iki buşu muhtemelenler? İki buşu. Yüz milyon daha, iki buşuk milyonu. Allah veriyoruz. Allah aşağı harcamıyorlardan. Nam Onun onu mahşerde bize verecek. Hem de kat kat almalı. Bir bir değil, yüyecek verecek. Evet. Li yutuna Allah'a ve Resulü'lahi. Ve minner dostu, velisi, kardeşi. Bir böyle gözetilirler. Hakkı söyler, kötünü ederler. Beşeket şirket namazlarını zamanında özene özene huzurla kılarlar. Zikatta isteyerek verirler. Biri bununla beraber Allah-u Allah Teala'ya da itaat ederler. Yani emri varsa. Bizim Mevlam ne mi diyorsa itaat ederler. Ve Resûlehü Allah'ın Resûlü'ne itaat ederler. Ve Resûlehü. Allah'a itaat ve Allah'ın Resûlü'ne itaat ederler. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bazen sapıklar çıkıyor bazen. Kuran'a göre İslam diye Resûlullah'a Peygamber'e dışlama. Tam sapıklar Allah korusun. Şerlerinden korusmak Mevlam buyuruyor. ve yutubun Allah'a ve resulülehü Allah'a itaat peygamber itaat bu da Allah'ın emri aslında aslında bu işin hiçbir sünnet-i seniyede küçümsememek gerekiyor o tarafta efendim bu farz mı yok değil e? bırak onu o tarafta arz olursam yine sünnet onun Resulullah emri diyor Resulullah şu peygamberi mesela. tamam ayaktan emrimiz bize emre diye. Ümmetten böyle yapın diyor. Bu işin hipis sünnetini de kuşunmamak gerekiyor. O Resulullah emri de onlardır zaten. Tabii sünnetler namazda mesela sünnetler ki süvmek okumak, elvestme çekmek, rükü secdi ibadeti şunları bunları hep bunların namaz sünnetleri bunlardır. Hatta Muhteremler Bakınız İmam Malik Hazretleri İmam Malik Dört imamdan biri Üç şehidini Mutlak derler muttak, mutlak En büyük müşriyetlerden Dördün bir İmam Malik Hazretleri'dir Kendisi Medine'de yaşadı kendisi Bu Karapuzu çok severmiş karpuzu Çok severmiş karapuzu Yalnız Peygamberimizin alis-mazeti'nin kabrını nasıl yediğini bulamamış. Hadis araştırıyor, araş araş araştırıyor. Demek ki böyle bir rivayet edilmemiş Peygamberin alis-mazetinden. Peygamberimizin, Peygamberimizin kabrını nasıl yediği hakkında bir şey bulamayınca, kana geli bulamayınca, ben diyeceğim canım kabul istiyor ama şu anlar. Peygamber'in yediği gibi belki bunu yemeyeceğim. Peygamber'inize muhabbet edeceğim. O zaman yemeyeyim diye muhtemelen böylece. Yani oturmasında, kalkışında, su işinde, yürüyüşünde. Mesela bir örnek vereyim muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam adetleri yolda giderken mesela biri sesleniyor yanından bir arkadan. Ya Resulallah, Ya Resulallah diye Peygamber alışmamazdı te muhteamdan. Başıyor bakmazdı bakın böyle. Peygamber tam dönüş yapardı. Bak orada. Burası sinetre bakardı arkadaşlar. Peygamber alış nereye bakar? Peygamber baş Peygamber'e peygam, derim. Yani biri çarsın ve Peygamber bir yere bakacak olsun. Başını çevirip bakmazdı böyle. Cemal'da. Peygamber tam dönüş yapardı orada. Ben bunu merak ettim. Ne böyle diyorlar? Hep yani bende bu yapması gerekiyor mu Yani başı bir çevirmek çok zarara boyun damadı Beyne kan gitmesini bir anda engelleyemez acaba. Yani gerçekten peygamberimiz ne yapmışsa onlarda bizim işin hem dünyada sağlık var, sıhat var hem bizim onda sıyapım var muhtemelen. Bir de Peygamberimiz'e karşı bir sevgi bağlantı var bunlar beraber illa <Sessizlik> <Sessizlik> Allah buna rahmet edecektir. müjde ediyor. Şehamullah budaki teki dişin geliyor. Allah da bunlara yarın müminlere Allah'a ahiret aleminde rahmet edecektir. Allah rahmet olacak. Minallahi azizü hakim. Allah Teala azizdir ve hakimdir. Erham isimlerinden bunlar aziz isimler. Ne de aziz mütherler. Aziz her işinden galip. Mevla ne dilemiş, ne adli etmişse o an önce olabilir hiçbir şey bu engel olamaz. Şu gün yağmur yağacak tam yağmur yağacak. bu gelen rüzgara bulut aldı paşayı götürdü. Hayır müther. Rüzgarı Allah'ın emrinde, Ulu'tan emrinde vardır. Hakim, Allah her yaptığı işini bir yapar. Araştırılınca en doğrusu odur. Öyle efendim. Şimdi ikinci harit-i inşallah. Tabi müminlerin de sonucu ne olacak? Ahiret aleminde. Yani insan denen varlıklar, yani bizler adı cemaatimiz. Ne olsa şu kalın ömürlerimizi, güzel mevla yolunda harcayabilecek ömürlerimizin muhteremler. Ona kul alsak Mevlamıza. Yani neyse açsak, şeytini açsak böyle, çevreyi açsak, sonuçta hepsi boş ama. Hepsi boş sonuçta. Güzel mevla kul şey bakımız. Ne bekliyor biz o zaman? ve ad Allah. Allah işte için vaat ediyor. Allah'ın vaadi vaat ediyor. Kimlere? El mü'mine ve el Allah Allah'a sebele mü'min erkeklere mü'mine kanıtlarla vaat ediyor. Neyi? cennetin cennetleri. Bak, cennat cennetin çoğu, bir cennet değil. Sekiz cennet vardır. Allah vaat ediyor. Ey cennetleri. Öyle cennet ki tabii cennetleri çok, onlar birkaç özellik cennetin. Tecriye nihad enharı. Öyle cennet ki altında ırma krakan cenn cennetler. Bak. Akar su. Şimdi tabii dünyadan su deyince aklımıza içtiğimiz şu normal bu su gelir. E, harareti gideren bedene yararı olan bir sudur böyle. Fakat cennetik ırmaklar dünya suyu gibi değil muhteremler böyle. Değil Neden? Cennette insan harareti olmayacak. Bir hararet insan yoruldu, terler, merler, hava ağır olur, insan hararet basar. İnsan ağır bir şey yer, acele yer, sinirini zorlaşır, ...insana hararet basan muhtemelenler. Ama cennette bunda olmayacaklar. Oradaki ırmaklar... insanların zevk veren... ...insanları ruhsatçıdan... gün hoşlandıran... ...başka başka tatlı muhtemelenler. Süz, bal gibi şeyler olacak orada. halim fiha... ...yorda müminler... ...elhamdülillah... Ebedi kalacaklar. Yani bir sezon, bir dönem. Mesela şimdi günümüzde biliyor mülk var mesela. Kişi para yatırıyor, mülk alıyor. Ne abi sen 15 gün gidip kalabiliyor orada bir şey. 15 gün oldu mu? Tamam diyorlar. Hadi. aşkına tabi bakan diyorlar kişi. Ama cennet öyle değil mi Öyle Elham cennete girecek. Elhamdillah Orada artık ebedi kalınacak. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ebedi, ebedi yaşamak gerekiyor baksana sayınlar. Birin bağlantı bunlar. Tam oraya insanlar orada ebedi kalacaklar ama ebedi yaşayacaklar. Şimdi burada bir kişiye şöyle çok güzel görüntülü manzaralı aşırı şahra manzaralı bahçesi olan bir köşk verseler, ormana bakan, denize bakan verseler. Çok da sağlam sağlam. Al bu senin olsun deseler, şimdi kişi bir yere bakar, bir insan bir yaşına bakar. Hele yaşlı bir kişiye bunu verseler, hastaysa kendisi de biraz daha, artık ümidi ver tükenmiş hayattan şöyle bakar, çok güzel ama e, ne kadar kalacağım ki oradan. Köşk, Bağ, bahçeler ne kadar güzel de olsa insan ömrü kısıtlı olunca yine değerini yitiriyor muhtemelenler. Şimdi cennette ebedi kalmayacak. Ne gerekiyor? Ebedi yaşam da var ama. Ölüm yok muhtemelen bakışında. Ne güzel muhtemelenler. Ebedi yaşam. Peki ama insan çok yaşarsa bu iyi mi dünyada? Dünyada iyiydi tabii yaşamak. sonra ne? Ağır hastalıklar, kötürüm olma, göz görmez, kulak duyma muhteşemde insan beni tutmaz, dizi tutmaz, kişi yatağa bağlanır. Kullara muhtaç olur insan benziyor. bu hayat yaşam mı bu? Muhteşemde. Cennette ebedi yaşam var, ebedi gençlik, ebedi sağlık da var şimdi cennette muhteşemde. Hepsi ona göre vardır. Ebedi gençlik, hep gençlik gibi. Ebedi zinde, hiç olmak yok. iklim değişmiyor. Böyle. Yaşlanmak yok. Diş çürüm yok. Dönemde. Dişi yok arada. Saç uzamıyor. Berber yok. Tıraş şey yok orada. Tırnak kesimi derdi yok. Cennet yok. Dönemde. Her şey biraz doğal. Daha ve mesakine tayyib ve meskenin çoğulu orada meskenler İnsan barınacağı köşkler. Köşkler. Öyle mesen ki bakınız sıfatı geliyor. Tayyip eden. Çok hoş, temiz. Yani bakınca görme duygusunu hoşlandıran. Her şeyle güzel. Peki oradaki meskenler nasıl mesken acaba adı mi edeyim ya. Acaba onları kim yaşadıyor meskenleri arada? Mütahat kim acaba arada? Çalmıyor mu demir beton acaba arada? Düzlerden der, cihete her şey doğal. Bakınız doğal böyle. Yapmak yok orada her şey doğal. Böyle. Meskenlerin maddeleri altın, gümüş, inci, mercan, yakut, zümrüt. Bunlar da. Ama ne meletine, eli buna diyecek, ne başkası diyecek böyle. Doğal olarak o köş meydana gelecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Yani rastlantıyla, şunla, bunla, denizden gelen taşlarla, konu bir şey olabilir mi? Şimdi adı cemaatimiz, mesela bir çiçek değil Çiçeğe bakalım. Bir Bir çiçek. O çiçeğin tohumu nedir? Küçücü bir kara bir şey. Kara bir şeydir. O ister onu insan toprağı alsın, ister tohum toprağa kene düşsün. Fark etmiyor. O çiçeğin özünde, onun programı takdir olmuş programı. Çiçeğin özünde. Onun neyse kaderi, o program takdir olmuş onun çiçeğinde. Önce onun bir doğuşu var, vakti vardır. Vakti geldi mi, çıkar. Sonra yaptan nasıl olacak? Yaptan şekil nasıl olacak? Çiçeğin şekil nasıl olacak? Rengi nasıl olacak? Kokusu nasıl olacak? Hep bunlar takvim olmuş muhtemelen bakanlar. O çiçek ister saksı olsun, yerde olsun, ormanda olsun, kırda olsun muhtemelen. Fark ediyor mu? Etmiyor. Allah-u Yine bir örnek verelim aziz cemaatimiz. Meyvalar. Mesela nar diyelim bu tarafta. Keşke ben dikerdim çok çekti bin nar da. Kişinin onlar bütün değil. Elma gibi. ya. Ayva gibi diyeyim. Gelmiyor kardeşim. Ha şu böyle tane tane tane tane velişem. Ama sır dizilmiş. Arada bir de ambalajı var. Ara ambalajı arada. Valla tane dizilmiş. Onlar tanesini böyle tek tek ona kim diziyor muhteremler kardeş. O tan tanesinin dizen araya ambalaj perde koyan mevlak köşkü yapamaz mı? O cemaat muhteremler. Üzüm mesela bak değil mi? Üzüm muhteremler. Üzümde bir elma gibi büyük bir şey olsun ısıdırır mı? Akar gider. dağılır gider böyle. Daha bu işin güzel Mevlamız Özel küçük torbalara ambalaj almış böyle. Ama ambalajı da yeniyor. Onda ayrı bir özelliği var. Küçük ambalajı arada efendim. Tek tek kapıları... ...bir yumurta mesela... ...yumurta böyle İçinde işi. beyazı var, sarısı var... ...birine karışmıyorlar. Arada yine bir ambalajı var. Dış kabuğu var onu koruyan. O yumurtanın kabuğundaki... ...bir denge var ki... ...o kadar hassas bir denge var. Eğer yumurtanın kabuğu... ...biraz daha sert olsa... ...kırarken... Akara gider yine karışır sarılması böyle. Daha zayıf olsa alır ki eline kırılır. Şimdi adı cemaatin bakın değil mi? Bir yumurtanın yaradılışı, ambalajlanması, izliş ambalajları, bir üzümün yaradılması, bir narın yaradılması, bir düzeltilmesi, çiçeklerin, reklere, şekli yatrakları doğal değil mi? Doğal muhteremler. İşte cennette köşte böyle olacak adı cemaatimin doğu olacak. İnci tanesi öyle gelişecek olacaklar. Tayyibeten oran köşleri ne kadar derim derim, 70 kat denir tahta Her katta 70 daire deniyor. Derim derim. Ne kadar katı yüksekliği bilemiyorum Böyle bir köşeler. Her dairesi döşeri dayalı. Hazır. Hep doğal bunlar. Hep doğal bunlar. Tayyip eden her zaman temiz mi? Temiz her zaman. Böyle. Toz yok. Badana istemiyor. Boyacı istemiyor. Silmek istemiyor. Temizlik istemiyor muhtemelen böyle. Cam temiz istemiyor böyle. Bakım istemiyor böyle. Doğaldan böyle her şey tertemiz. Buna buradaki tayyip'e hoş anlamına geliyor. Ee, i̇nsan çok hoşuna gidecek. İnsan orada hudur bulacak. Herkes köşüne girince, tabii köşler buradaki amele göre, orada oluyor bu Yani önerilmek gerekirse, kişi dünya tarlasını sürüyor, ağacına bakıyor bakıyor, işte ilaç diyor, şunu bunu yapıyor... Ona geldi karşıdaki iki kişi böylece. Orada karşılarında güzeli, büyüğü de buradan giden amellerle. Yani Allah verdiklerimiz Allah biz onu yapıyorlar Yapıyor hmm. melahımız. Her insanın tabii köşkü ayrı. Leydi azat kişiyi, gel bakalım Ali Efendi. Gel bakalım Fatma Hanım. Burası senin mümkün. Kişi bakacak, bu benim mi? Senin ya. Demiş olmasın yani bu kadar şey Allah bana verir bu kadar şey. Gözün gördüğü kadar büyük böyle. Bahçeleri, bahçeleri, tarası, tuba ağaçları, altta akan suları, o kuşl ten kuşları, kuş, kişinin gözü kamaşacak, şey inanmayacak. Bu benim mi bu bu? Evet, senin. Allah bunu sana senin şartı bunu. Al bu senin bu. Ebediye. Tap yok ama ama kesin ama. Kişinin Ki gözü insan muhteremler İnsan işe girince kişi tam huzur bulacak böyle. Tam tatmin olacak böyle. Yani insan 10 yer adılmış kişi tatmin olacak terimler. Nasıl ki balık suda tatma oluyorsa insan tatmin olacak terimler. Hi cenneti adının... Adilince ikame cennetinde e bir şey daha var terim burada. Özgür olduk ama. allah Teala orada soracak kullarına inşallah biz orada oluruz da inşallah muhteremler rahmetli orada sormuş olsun bize inşallah. Ehli yeman girdi herkes. Herkes yerleşti. Herkes eşliğine buldu. Bulunların eşlendi. Kimse tek kalmadı. Arayan yakınlarına bulduğu bulanlar cennete olanlar, tabii. Eş, dost görüşmeleri, arkadaşlar görüşmeler, din kardeşliği, böyle daha samimi olan birbirini arayıp bulmaları arada. Tabii devam ederken, yeme, işime bol bol, bol muhtemelen. O kadar bol bol bol. Çarşı yok, pazar yok, pazar yeri yok, market yok, iş yap muhtemelen. Kim o işi yapar arada? O kadar bol muhtemelen. Devlet yok arada. Namaz yok orada. Namaz da yok orada. Da. Da yok orada şey yalnız yaşantı yeri olduk. Allah ta soracak bir zaman sonra. Tabi orada zaman verilemiyor orada. Neden? Orada zaman birim yok artık orada. Hep ışık, hep aydınlık. Soracak Rabbim, had bu. Kullarım, benden razı mısınız? Evet. Kullarken geçecek olar efendim. Aşıracak da. Ya Rabbi, nasıl senin razı olmalıyız ya Rabbi, bak. Ya Rabbi, sen biz evi de hayat verdin ya Rabbi. Bu cennetini verdin ya Bu nimetleri verdin ya Rabbi. Biz bunlar değiliz aslında. Nasıl razı olmayız? <gülüyor> Rabbin tekrar soracak bir zaman sonra. Kulların isteğin daha vereyim ben size. İsteyin, isteyin vereceğim. Şey. Neyse isteyiniz. Bakar ama yok hiçbir şey. Eşinden memnun. Eşler tam bir mühendisliğinde bulurlardık bu eşleri bir mühendisliğinde. Tam tatmin oluyor muhteremler. <gülüyor> Hatta o diyor ki aile hayatını anlatsan muhteremler yani aklı eme muhteremler. Aile hayatını anlatsan belli muhteremler. Şimdi konuya girmeyen burada az cemaatimiz yani dünya hayatına benze muhteremler. Orada ayeti devam edecek ama o ayeti başka olacak. <gülüyor> Söyleyerek Rabbim, kullarını isteyin, isteyin vereceğim. İsteyin. Rabbim <gülüyor> ne isteyeyim? Ya, yok yok size bir şey böyle her şey tatmin olmuş her şey tatmin olmuş Rabbim kullarım size rizamı verdim Sen razıyım kullarım artık ebedin sen razıyım artık size gazap yok Rüzeke tabi Mevla'nın bu hitabı gelince Mevla'nın buyuruyor Rüzeke minallah ekber <gülüyor> Allah. Allah'ın rızası nedir? Ekber. En büyük nimet bu. Allah razı oldu ve bir araya kullarda artık bir Allah şiâncak şey kullar. Allah razı olandır bunu. Lalik'e hüvel fevzül azim. İşte bu nedenle ben biliyorum. En büyük şey kurtuluş budur herhalde. Bu cennete girmek, o köşeye yerleşmek. O cennet hayatına dalmak ve Allah'ın hızasını kazanmak. Rabbim hep nasip etsin azı cemaatine inşallah. İlahi Teala Fatiha.